Allahü Teala fi kitabihil aziz. Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa iza al-alati kayfa sustihat. Ila akhir ayah tadaka iman nuruyla pur nur, yüzleri Allah'a secdetmekle şuurlanan ehli iman. Akşamlar ve servahta Cenab-ı Hakk'ı zikretmeliyiz. Kişi sevdiğini çok zikreder. Allah'a sebeplerin her azası dil olur, her azası Allah'a zikreder. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Allah'ın verdiği her maddi ve manevi nimetin şükrünü eda etmezsek verilen nimet elimizden alınabilir. Verilen nimetlerin şükrüne ifa etmeliyiz ki Allahü Teala o nimetlerini bize çoğaltsın. Akşamda, sabahta Hak Teala'yı zikretmek, dikkat edilirse sabahleyin bu kainat sahnesinden perde kaldırılmakta. Akşam olduğu vakte de yine bir perde indirilmekte. Bunlar bize basit şeyler gelmesin, bunlar ehemmi, mühim hadiseler. Gözlerinde ibret olan kişiler için deve nasıl yaratıldı, sema nasıl refedildi, edildi, güneşin semada cereyanı, yıldızların semayi teziğini büyük ibretlerdir. Sevgilimiz O'na Allah-u Teala'yı zikredersek O da bizi zikreder. Zikredeyi de kalbimizde O'nun muhabbeti hasil olur. Kalbimizde O'nun aşkı zahir olunca hatta Allah da bizi sever. Bize bizden yakın olan Allah'a biz de yaklaşırız. Sonra sevgiliimiz bizi semaya ve arda semada olan kullarına ve meleklerine, küre arta bulunan kendi karib olan kullarına, yakın olan kullarına bizi sevdiğini ilan eder. Dillerimiz kitlenmeden Allah'a hazret etmeliyiz. Kalplerimizi çürümeden Allah'a sevmeliyiz. Gözlerimizi toprak dolmadan hak halle görmeliyiz. Sonra işe gösterip sonra yapılacak pişmanlık para vermez ve iş ifadesi olmadı. Ya mallarımız dağılmadan urun şükürlerini ifade etmeliyiz, ifade etmeliyiz. Gönül almalıyız. Dönül Kâbeler'in taval etmeliyiz. Göğe sığırmayı Allah kalbe tecelli eder. Allah'ın bulunduğu kalpler kırık kalplerdir. Gözleri yaşlı olanın kalpleridir. Dertlerin kalpleridir. Aşıkların ve sevgililerin kalpleridir. Allah bizi sevdiklerin meyanına ithal etsin. Lisanımızı Esma'da ile süslesin, Kalbimizi aşk ile ziynetlendirsin. Son kelamımız Telebih Tehid Kur'an-ı olsun. Bize en büyük nimeti olan Hz. Muhammed'i bizi Muhammed'de ayırmasın. Nimetlerin büyüğü olan iman ile bizim son nefesimizi verdirsin. Bu alimde bizi sadih güzel, aşıklarla oluşturduğu, bilinçlendiği gibi Öteki ebedi âlümde de âşıklarla, salihlerle buluştursun ve ihya et. Kötülerin şerrinden korusun. hepsin şerrinden korusun. Nefsin şerrinden korusun. İnsan şeytanları şerrinden korusun. Bizi kendine layık kul. Habibi Muhammed'e layık ümmet. Tabi sünnet Amin. Wallahu yedib-i lâhu i